Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Çok değerli kardeşlerim Rabbim sizlerden razı olsun Bizden de razı olsun Bu rızasının bereketi ile de hepimizi cennetlerinde buluştursun. Cennetlerinde buluşmaya sebep olacak güzel ameller yapmayı, birbirimizi bu sebeple ayakta tutmayı sağlayacak ortamlar oluşturmayı bize nasip etsin. Değerli kardeşlerim, mümince planlanmış bir evde, Yaşamanın ikinci temel prensibi olarak diyoruz ki, hayatı ve dini planlı yaşayacaksın. Plansız insanların ne hayatlarında ne de dinlerinde kalıcı bir başarı yakalamaları mümkün olmayabilir. Evet, yoldan saparlar, acından ölürler demeyiz. Ama plan bu hayatta din içinde, dünya içinde şarttır deriz. Mesela beş vakit namaz, bir planla hayatı yaşamamızı Allah'ın istediğini gösteren bir işaret değil mi dediğimizde? Diğer neye bakarsak bakalım, bu planın muhakkak bizden istendiğini gösterir. Değerli kardeşlerim, evimizde mümince bir planlama yapılıyorsa eğer, evimizin ekonomik, sosyal, özel konumu, ev içi ilişkileri, ve dini hayatı üç sınıfa ayrılacak. Öncelikli işlerimiz, önemli işlerimiz, normal işlerimiz. Buna bir örnek vereyim. 40 derece ateş içerisinde kıvranan bir çocuk için bir oyuncak, bir mama bir doktor. Üç ihtiyaç var. Çocuk 40 derece. 41'de felç olabilir çocuk. Başka bir hastalık kalabilir çocukta. Doktor, mama, oyuncak. Bunlar üçü de çocuk için haktır. Birini yani çocuğun oyuncağını mesela yok kabul edemeyiz. Ama Bunların içinde doktora acilen götürmek 40 derece ateşi geçmiş bir çocuğu öncelikli işimizdir. O arada annesinin mamasını biberona koyup doktora giderken e, memesini veririm, biberondaki mamasını veririm demesi önemlidir. Oyuncak normal bir iştir. Ama hepsi gerekli, ayrı bir mesele. Öncelikli başka şey, önemli başka şeydir. Din işlerinde de böyle. Bir şeyin farz olması, vacip olmasıyla aynı mıdır? Sünnet olmasıyla aynı mıdır? Bir insanın kış günü eve girip ısınması mı önemlidir? kış günü bir arkadaşla bir yerde çay içmesi mi önemlidir? İkisi de ihtiyaçtır ama biriyle biri arasında şehirler arası kadar fark var. Evlerimizde eğer o dedi, bu istedi, şu aldı, bu yaptı gibi ahiretimize faydası olmayacak, dünyamıza kalıcı bir etkisi olmayacak mantıkla harcama yaparsak, vakit tüketirsek, Dizayn yaparsak, yani bu evde ne dinimizi ne dünyamızı ciddi bir şekilde değerlendiremeyiz. Bu sebeple Müslüman'ın evinin hayatını ve dinini planladığı bir yer olması gerekir diyoruz. Bu plan öncelikli işler, sonra önemli işler, Sonra normal işler üzerinden olacak. Peki bu üçlü değerlendirmenin sıralamasını neye göre yapacağız? Çok basit. İmanımıza ve hayatımıza göre yapacağız. Komşular etki açısından nere konulacak? Üçüncü sıraya konacak. Misal, herkes ekonomisine, çevresine. Kültürüne göre bunu ayarlayacak. Ama hiçbir zaman imanımız, akidemiz ve akidemizle ilgili işleri birinci sıranın altına düşürmeyeceğiz. Yani Allah'a imanımızla bağlantılı bir işi komşu hatırına yırt yırtamayız. Düğünümüz için yırtamayız. Kimsenin hatırı yoktur Allah'ın hatırı yanında. Anne ve babamızı bile Allah'ın önüne geçiremeyiz. Ama komşuyu da anne babamızın önüne geçiremeyiz. Çünkü meseleye din olarak baktığımızda Allah bir numara öncelikli, anne baba iki numara, komşular üç numara normal bir şey. Evimizin içinde mutluluk söz konusu olduğunda karı koca bizim mutluluğumuz önceliklidir. Çocuklarımızın mutluluğu önemlidir, çok önemlidir. Komşular bizi nasıl görüyor? Normal bir durumdur. Misafirler nasıl görecek? Nasıl görürsü görsün. Birinci değil, ikinci değil. Düşüneceğiz. Bunun için bazı örnekler zikredebilirim. Mesela farz olan işler var dinimiz açısından. Sünnet ve nafile olan işler var. Belli ki önce farzlarla ilgileneceğiz. Haram var, mekruh var. Haramdan bir numaralı kaçmamız gerekiyor. Kul hakkı. Çok önemli. Kul hakkından taviz veremeyiz. E ne yapacağız? Hatta kul hakkı yer yer Allah hakkından da önce ödenmesi gerekir. Ne gibi? Hac Allah'ın hakkıdır. Hacca gideceksin. Paran varsa. Ama başkasının borcunu bir sene vaktinden sonra erteleyerek hacca gidemezsin. Kul hakkı Hac hakkından yani Allah'ın hakkından Daha öne geçer Böyle evet. planlayacağız Umumun toplumun Yaşadığımız mahallenin Bir binada yaşıyorsak bir sitede yaşıyorsak O sitenin o binanın Maslahatı yani menfaati Birey olarak Bizim maslahatımızdan Daha önemli tutulmalıdır Bir şeyin içeriği görselliğinden daha önemlidir yani evimizin iç dizaynı mı önemli dış mobilyası görüntüsü duvarlarındaki aksesuar mı önemli gibi bir şey bu bizim bedenlerimizin dışı mı önemli ciğerlerimiz mi önemli yaptığımız ibadetin niyeti mi önemli sarığımız sakalımız mevlüt başörtülerimiz mi önemli Kur'an okurken huzur içinde Rabbimizi dinliyor gibi okumak mı önemli? Yani içerik olarak yüksek sesle bağırık okumak mı önemli? Elbette içerik her zaman daha önemli. Mesela başka bir ölçü zikredelim. Kötülüğü savmak mı önemli? İyiliği yapmak mı önemli? dediğimizde kötülüğü savmak yani kötüden Uzak kalmak çok daha önemli. Bir pisliğe, kötülüğe, günaha bulaşacağız. Neden? İşte mesela düğününe gittik kardeşimizin, arkadaşımızın. Veyahut işte bir toplantı yaptık veya misafirliğe gittik ama orada haram işlendi. Ben ya haramı reddedeceğim, iyiliği de yapmamış olacağım. Ya da iyilik yapacağım diye... Harama bulaşmış olacağım. Ne diyor alimlerimiz? Haramdan, kötülükten uzak durmak, iyiliği yapmaktan daha önemlidir. Dedik ki evimizi planlı yaşayacağız. Dinimizi planlı yaşayacağız. Aksi takdirde şeytan bizi sömürür fark edemeyiz. Bunun bir başka örneği, yaptığımız bir iş, Sürekli ama az. Öbürü de yoğun ama tek tük. Tercihimiz sürekli olandan yana olacak. Ne gibi? Üç ayları mı oruç tutayım böylece 90 gün yapsın? Yoksa 50 gün yapacak, 90 gün yapmayacak ama mübarek günlerde, pazartesi, perşembe günlerinde oruç tutacağım kesinlikle pazartesi perşembe oruçlarını tercih ederim öbürü sürekli saman alevi gibi şişip kaybolacak bu her hafta bereketiyle beni kuşatacak az olsun sürekli olsun maaşımız da böyledir niye insanlar esnaf olmak istemezler ki mesela turistler geldiği zaman çuvalla para kazanıyorlar hani diyelim Niye insanlar hep memur olmak isterler? Halbuki memurun maaşı hep azdır. Azdır ama süreklidir. Bu bir hayat planı işte bak. Hayat planı bu. Dinimizde böyle yaşayacağız. Mesela kalıcı olan şeyleri kalıcı olmayana tercih edeceğiz. Sadaka verirken eğer mesela çok acil bir durum olur ayrı. Ama bir kilo pirinç de verebilirim. O pirinç parasıyla tenceresi yok, ona bir tencere de alabilirim. Bir kilo pirinçle benim verdiğim sadakam kalıcı olmayacak. Evet sevap olacak. Ama tencerem hiç kullanılmazsa 10 sene kullanılacak. Belki daha fazla kullanılacak. Misal yani, illa o örnek böyle anlaşılsın diye demiyorum. Bu kalıcı iz bırakanı kalıcı olmayana tercih etme mantığıdır. Eşya alırken de evimiz böyle olmalıyız. Yani sadece güzel diye değil kaç sene daha fazla kullanırız diye de tercih yapmalıyız. Yararı 3 kişiye olacak başka şey var. 10 kişiye yarar sağlayacak başka bir şey var. Ama biz yararı ne kadar yaygınsa o kadar iyi olur mantığıyla bakacağız. Ve çok değerli kardeşlerim, çok değerli ve hiç unutmamamız gereken bir ölçü daha var. Planlı bir Müslümanlık ve planlı bir hayat yaşamamız için evlerimizi şekillendirirken, Fitne zamanında yapılan ibadetler, salih ameller yani iyi işler diğer zamanlardakinden daha fazladır. Fitne zamanı ne demek? Herkes bir kenara çekilmiş, herkes işine gücüne bakıyor, herkes kendi menfaati için yaşıyor. Kimi öldürüyor, kimi kırıyor, kimi yalan söylüyor, kimi iftira ediyor. Herkesin bir tarafa çektiği zamanlarda dinle, insanlıkla kimse uğraşmıyor. Hep insanlık yalnız kalıyor, din yalnız kalıyor. Böyle zamanlara fitne zamanı denir. Değerli kardeşlerim, sizce bu zaman fitne zamanı mıdır, değil midir? Allah sonumuzu hayretsin. Böyle zamanlarda iyi işler yapmak, herkesin kendine yonttuğu bir zamanda Allah'tan yana olmak, Peygamber aleyhisselamdan yana olmak, din için ve insani değerler için yaşamak diğer bütün zamanlardan daha değerlidir. Biz eğer fitne zamanında kötülüklerin revaç bulduğu bir zamanda yaşıyorsak, bu dünyada daha fazla ibadete daha fazla iyi amele daha fazla insanlığa yatırım yapacağız yapmalıyız demektir bir başka ölçümüz kalp açısından yapılan işler bedenle yapılan işlerden daha değerli olacak evimizdeki planlamada bu ne demektir namazı bedenimizde kılıyoruz Allahu Ekber Ellerimizi bağlıyoruz. Rüküye gidiyoruz. Secdeye gidiyoruz. Bütün bunlar bedenimizle yapıyoruz. Zekatı cebimizden çıkarıp veriyoruz. Orucu ağzımızla tutuyoruz. Midemizle tutuyoruz. Beden işleri bunlar. Hacca ayaklarımızın üzerinde yürüyerek gidiyoruz. Beden işi. Ama... Allah'a güven, tevekkül kalpte, sabır kalpte, peygamber sevgisi kalpte, ashab-ı kiram sevgisi yürekte, kalpte, Kur'an okurken kendini Allah ile konuşur gibi hissetmek kalpte, genel olarak iman kalpte, İman edince kimseye ilave bir kulak takılmıyor. İmanın dış bedende hiçbir işareti yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında münafıklar müminiz diyorlardı. Kalplerinde iman yoktu ama. Allah kabul etmedi. Kalple yapılan işler bedenle yapılan işlere göre daha değerlidir. Demek ki buradan bir sonuca gelelim. gelelim. Çocuğumuzun Kur'an okumaya çalışması, Kur'an'ı sevmesinden daha önemli değil. Kur'an sevgisi kalpte oluyor. Allahu u Teala'ya imanı çocuğumuzun ve iman ettiği için camiye gitmesi. İkisi de gerekli ama camiye gitmek hiçbir zaman imandan önemli değil. Kendimizi oluştururken evin, Annesi, babası olarak, çocuklarımız olarak, evimizde planlama yaparken imana, kalp amellerine, iç duygularımıza yatırımımız daha fazla olmalı. Çünkü namaz tut, namazdan, oruçtan, zekattan her şeye kadar bedenle yapılan işleri pompalayan kalptir zaten. Kalp olmasa kesinlikle biz bu mübarek işleri yapamayız. Yaptırtmaz şeytan. Namaz diye jimnastik gibi hareketler yaptırır sadece. Yapmaya sebep olur. Bunun için değerli kardeşlerim, özet olarak diyoruz ki, bir Müslüman bu yoğun gündemli dünya hayatını yaşarken, bir plan dahilinde yaşarsa Zor zannettiğimiz işler de Kolay çıkar Karışıklık Yoğunluk Plansızlık Başımıza dert olabilir Başarısızlık nedenimiz Olabilir Evimizde muhakkak Bir plan Proje olmalı Bu plan Ve proje Allah'ın izniyle hepimizin ev şartlarımız, ekonomik imkanlarımız, danışabileceğimiz hoca kardeşlerimiz, yakın akrabamız, evimizde hasta var veya yok, bu tür ilişkilerimizin bir ortalaması olarak bulunacak. Ama tavsiyemiz odur ki, mesela bir alime, birisine, biz böyle bir plan yaptık, uygun mudur diye istişare edilebilir. İnşallah da hayırlı ve bereketli sonuçlar çıkar. Rabbim hepimize cennetimiz için yoğrulduğumuz güzel evlerin yaşayanları olmayı nasip etsin. Sizleri hayır dualarla Allah'a emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Thank <laughs> you.